Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. alemin ala Ve Salat ve Selam Allah'ın Rasulü ve onun Allah'a ve Bu dersimizden sonra amme cüzündeki Surelerden başlamak üzere tefsir derslerimize devam edeceğiz. İlk suremiz Nebe suresi. Nebe suresi Amme cüzünün başındaki sure. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Daha çok tevhidi ilkeleri içeriyor. Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden bir takım kevni ayetlerden bahsediyor. Yine insanların akıllarına hitap ederek kendi varlığını ispat etmeye gayret ediyor. Ve insanları düşünmeye davet ediyor, akletmeye davet ediyor. İnsanları çevrelerine bakmak suretiyle Allah'ın yaratmış olduğu bu varlık aleminde ne varsa, ne görebiliyorlarsa, ne hissedebiliyorlarsa hepsini incelemek suretiyle yüce yaratıcının varlığına Onları ulaştırmaya gayret ediyor. ''Amme yetesâelûn'' diye başlıyor. Onlar hangi şey hakkında konuşuyorlar? Birbirlerine soru sormak suretiyle, birbirlerine cevap yetiştirmek suretiyle, neyle ilgili bu kadar tartışıyorlar, konuşuyorlar? Anin nebe azim Onlar büyük bir Dersliyim şu anda Anin nebe il azim Onlar O Büyük haber hakkında Konuşuyorlar O büyük haber nedir? O büyük haber Haklarında ileri geri hakkında ileri geri konuştukları o büyük haber nedir? O büyük haber kıyametin kopuşudur. Elledi hum muhtelifun. Bu kıyametin varlığı kopuşu saati hakkında onlar ileri geri konuşuyorlar. Aralarında da ihtilafa düşüyorlar. Kimisi şu tarihi veriyor, kimisi bu tarihi veriyor. Kimisi hiç olmayacak diyor, kimisi olacak ama bu tarihte olacak diyor. Kimisi olurken şu şu hareketler olacak, şu işler olacak, kimisi böyle işler olacak diyor. Aralarında konuşuyorlar. Neden? Daha önceden de onlarda bu bilgiler var. Mekke müşrik toplumu esasen İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in zürriyetinden oluşan bir toplum. Bunun yanında Yemenli bir kabile olan Kahtan oğullarından Cürhüm ailesinin yerleştiği ve tevhidi kabul ettikleri ve orada tevhidi yaşadıkları bir e, mekanın, bir bölgenin, bir şehrin çocukları onlar. Yani Peygamberimiz geldiği zaman Mekke'de yaşayan müşrikler. Ama atalarından tevarüsen almış oldukları bir takım bilgiler var. Allah'ın varlığını biliyorlar mesela. Bütün müşrikler. Adı neden müşrik? Allah'a ortak koştukları için müşrik. Yani Allahu Teala kafirler demiyor. Kafir demiyor. Kafir demek Allah'ın varlığını da inkar eden demek. Ancak Allah'ın ayetlerinden birini inkar eden de kafir olur. O cüz'i kafirdir. Kısmi kafirdir. Yani ayetlerin bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden. Gerçi hüküm olarak fark etmez. Aynıdır netice itibariyle. Ancak bir olgu itibariyle biri bir takım şeyleri kabul ediyor. Bir takım şeyleri kabul etmiyor. Biri de külliyen reddediyor, kabul etmiyor. İkisi de kafir olarak isimlendirilir. Müşrik neye denir? Müşrik Ortak koçuna denir. Ortak. Allah'a ortak koşmak. Ne demek Allah'a ortak koşmak? Yani Allah'ın bir işi var. O işinde diyoruz ki bu işi Allah ile beraber felanca da yürütmektedir dediğimiz zaman Allah'a eş koşuyoruz. Şirket. Mesela şirketiniz var. Bu şirkette ortağınızla birlikte iş bölümü yaptınız. Biriniz dükkanda bekliyor, ofiste bekliyor veya fabrikada bekliyor. Diğeri de dışarıda pazarlamayla uğraşıyor, fabrikanın ihtiyaçlarıyla ilgili gayretler gösteriyor. İş bölümü var aralarında. Ama Allah için iş bölümü kabul edilemez. İnsanlar için iş bölümü İşi bölme, işte ortak çalışma, birbirleriyle insanların yardımlaşması mümkün. İnsanlar için mümkün. Hayvanlar için mümkün. Hayvanlar da kendi aralarında şirket kurarak avlanıyorlar. Aslanlar, kaplanlar, denizdeki balıklar şirket kuruyorlar. Ortak, ortak böyle sürülerle avlanıyorlar. Balıkları sıkıştırıyorlar kenara veya karaya doğru. İtiriyorlar, hep şirket, şirket kuruyorlar aralarında. Hayvanlar, insanlar, daha bilmediğimiz varlıklar ve cinler. İnsanlar. Ama Allah için aynı mantık söz konusu değil. İnsanların, cinlerin, hayvanatın şirket kurmaya ihtiyacı var. Çünkü onlar güçsüz, çünkü onlar yetersiz, çünkü onlar istediklerini yapamazlar. İlla de birbirleriyle yardımlaşacaklar. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Haşa. Allah'ın gücünde eksiklik var mı? Haşa. Allah'ın iradesinde bir eksiklik var mı? Haşa. Allah acziyet içerisinde olur mu? Haşa. Allah acziyet içerisinde olamayacağı için, olmadığı için Allah'ın ne kulundan, ne yarattıklarından, ne başka varlıklardan, yani bütün varlıklar onun yaratıcıdır. Hiçbir güce yardıma ihtiyacı yoktur. Yoktur. Bizim asrımızdaki Müslümanların sanki Allah'ın yardıma ihtiyacı varmışçasına insanları da Allah'ın fiili, fiiline ortak koşmaları şu insan da Allah'ın ait olan şu işi yapmaktadır diye bir takım söylemler geliştirmeleri bir takım inançlar içerisinde olmaları aynen Mekke toplumundaki müşrik toplumlar gibi bir takım inançlar, düşünceler içerisinde olmalarıdır. Aynı. Nasıl dersin? Felanca kul Allah'ın şu işine ortak. Hocam diyenler var mı? Var. bir takım kutuplar ihtas etmiş insanlar isimleri belli, cisimleri belli, yaşları belli, yaşadıkları zaman zemin her şey belli. Burada bunları söylemeyeceğim. Felanca kutup tabiat olaylarından sorumludur. Allah onu o işlerden görevlen işlerle görevlendirmiştir. Felanca kutup insanların ölümü, kalımı ile ilgili meselelerden sorumludur. Felanca kutup dedikleri de insan ha insan. Fişmanca kutup insanların nimetleriyle ilgilenirler. <gülüyor> Bunları temin ederler. <gülüyor> Felanca kutup yeryüzüne inecek olan bir takım felaketlerle mi onunla ilgilenir? <gülüyor> Haşa. Bunlar insanların uydurdukları şeylerdir. Bunlar tamamen, tamamen, tamamen şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Allah'ın fiiline, varlığına, birliğine, kudretine insanları da ortak koşmaktır. İnsanları Allah'a yardımcı olarak görmek durumu vardır. Halbuki Allah'ın yardıma asla ihtiyacı yoktur. Allah'ın asla yardıma ihtiyacı yoktur. Allah hiçbir şeyden aciz değildir. O yüzden diyoruz ki Mekke müşrik toplumu Allah'ın varlığını biliyordu. Birliğini de biliyordu. Sıkıntı neydi? Sıkıntı şuydu. Evet Allah vardır birdir. Ancak şu şu işlerde felanca put, lat, menat, uzza ki onlar geçmişte yaşamış peygamberlerin timsalleridir. Geçmişte yaşanmış Allah'ın sevgili kullarının heykelleridir. Ve onların heykellerini yapmak suretiyle unutulmaması sağlanmıştır. Ve onların yanına gidip de Allah'tan bir takım şeyler istemeleri veya putlardan direkt olarak istemeleri o toplumu, Mekke toplumunu müşrik yapmıştır. Müşrik. Hataları buydu. Onlara sorsanız yağmuru kim yağdırıyor? Derler ki Allah. Onları sorsanız sizi kim yarattı? Derler ki Allah. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var bu ayetler. Evet, hepsi var. Yani Mekke müşrik toplumu yaratıcı olarak Allah'ı görüyor. Yağmuru yağdıran olarak Allah'ı görüyor. Gerçi bugün yağdır, yağmuru Allah'ın yağdırmadığını söyleyen cahil insanlar bugünümüzde var. Bilmem bulutlar şurada bu. Bulutlara bağlıyor işi ya şu. Bulutları hareket ettiren kim? Onların sahibi kim? Allah. Allah her şeyi bir sebebe göre yaratmıştır. O yüzden değerli kardeşlerin bu bilgiyi de asla unutmayalım unutmayalım ki Allah hiçbir fiilinde yardıma ihtiyaç duymayandır hiçbir işinde yardıma ihtiyaç duymayandır her işine kadir olandır her işine muktedir olandır onun üstünde güç yoktur onun isteğinin önüne geçecek yoktur bütün mahlukat onun yaratmasıdır her şey ona muhtaçtır o hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğmamıştır. doğurulmamıştır, Doğurmamıştır. Evlenmemiştir. Böyle bir şeyler yok. Ama tuttular işte. Geçmişte yaşayan insanlar. Efendim Allah oğul edindi diye iftira ettiler. Kimler? Yahudiler. Üzeyr Allah'ın oğuludur dediler. Açığı gittiler. Üzeyr peygamber. Peygamberi o kadar sevdiler ki bu olsa olsa Allah'ın oğludur bu kadar büyük bir insan olamaz ya mantık dediler. Bu o, bunu bir anne doğurmamıştır dediler. Olamaz böyle bir şey. Hıristiyanlar Hakiza İsa Allah'ın oğludur dediler. Neden böyle düzgün, böyle ahlaklı, böyle güzel bir insan olsa olsa Allah'ın oğlu olacaktır yani. İnsanoğlu, insanoğlu, ev, i̇nsan oğlu, insan oğlu, insan. An, ananın doğurduğu bir evlat olamaz dediler. Bu kadar ileri gittiler. Bu kadar. Bu insanoğlu ne zaman kendini vahiyden koparırsa sapıtıp gidiyor. Uçuruma gidiyor, yuvarlanıyor, mahvoluyor, perişan oluyor. Acayip şeyler düşüyor. Elimizde şu Kur'an olmasa var ya bizim halimiz perişan yani. Kur'an ne zaman bunalıma düşecek, sıkıntıya düşse Kur'an'ı açıyoruz. Kur'an bize diyor ki doğrusu budur. Böyle ol ha. Bunu kabul et. Şaşırma. İtirafa mı düştünüz? Kur'an'a müracaat ediniz. Kur'an size her şeyi söylüyor. Kur'an gerçekleri söylüyor. Allah'ın haberlerini, Allah'ın ayetlerini Kur'an, vahiy size iletiyor. Ona başvurun. İtirafa düşmeyin. Kur'an'ı hakem tayin edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini hakem tayin edin. Ayrılığa düşmeyin. Gayrılığa düşmeyin. Kur'an ne derse ona teslim olun. Müslümanlık budur. Allah'tan gelen haberi münakaşa etmeyin. Allah'tan bir haber geldiyse tamam bitti. Daha oradan buradan cımbızlamaya efendim yak şöyleydi böyleydi şöyle olsa daha iyi olurdu, böyle olsa daha iyi olurdu efendim. Demeye gerek yok. Diyemezsin. Böyle bir şey hakkın yok. Sen bir insansın, bir kulsun. Sen sana verilen akıl sana verilen akıl okyanuslarda bir damla değil. Hangi Cüretle kendine bu kadar güveniyorsun. Allah bir şey buyuruyor. insan diyor ki Allah buyurdu ama yahu bu zamanda da bu çok ağırdır. Hani toplumumuza uygun değildir. Toplumumuzun huzuru için bu ayeti şimdilik görmeyelim veya başka bir şekilde yoralım veya bunu hasır altı edelim veya bunu müfredattan kaldıralım veya bununla ilgili konuşmayalım. Bunu emekliye ayıralım. Kitabın bir tarafında dursun. Çıkartırsak tehlikeli olur. İnsanlar bize kızar. Dursun kitapta ama onu karıştırmayalım fazla. Veya manasını biraz cımbızlayalım. Böyle oradan buradan manasını değiştirelim. Yumuşatalım yani böyle bir çok sert. Bu gibi tavırlar var mı var. Ama bu tavırlar Müslümana yakışır mı? Asla. Kata. Bu tavırlar insanı kafir yapar. Böyle olmaz Allah'ın ayetlerini beğenmemek insanı kafir yapar. Allah'ın verdiği hükmü, Resulullah'ın verdiği hükmü beğenmemek insanı kafir yapar. Ya Hazreti Ömer bir adamın boynunu uçurdu. Neden? Adam kafir mi oluyordu? Müslüman adam. Peygamberimize bir şey sordu. Peygamberimiz fetvasını cevabını verdi. Ya çok ağır bunu kabul edemiyorum dedi. içinden ama dışına, dışına vurmadı. Acaba Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e gitsek bize biraz tabiz verir mi acaba? Biraz bize cevaz verebilir mi acaba? Gitti onun yanına. Hazreti Ebu Bekir durumu anladı. Dedi Allah'ın Resulü'ne sordun mu? Sordum. E ne dedi böyle dedi. Ama dedi ben bunu pek sindiremedim. Yani be, benim ihtiyacımı karşılamıyorum. Pek hoşuma gitmedi. Evet sen dedi git. Buna en güzel cevabı Hazreti Ömer verir dedi. Sen git oraya. Gitti kapıyı çaldı. Hazreti Ömer çıktı buyur. Dedi ya ben bir mesele oldu da peygamberimiz peygamberimize sordum. Dedi ki böyle. Ağrıma gitti biraz beğenmedim. Onu da söylemedim belli de etmedim ama Ebu Bekir biraz yumuşaktır. Ondan belki taviz kopartırım diye gittim Ebu Bekir'e. O da hiçbir şey söylemeden direkt dedi sen git şeye. Ömer, Ömer'e git. Ömer sana cevap verecek. Öyle mi dedi? Öyle. Tamam az bekle sen ben sana cevap vereceğim dedi. Gitti içeride kılıcını aldı. Adam boynunu kesti. Niye kesti adam boynunu? Dedi sen Allah'ın Resulü bir şey söylüyor da beğenmiyorsun ha. Sen kafir oldun. Allah'ın Resulü bir şey söylüyor. Sen Burun büküyorsun. Burdu boynunu. Peki Ömer'e ce ce ceza verildi mi? Hayır. Hazreti Ömer ceza aldı mı? Niye adam vurdun ya? Boynunu kestin adamı. Yok. Mesela bu kadar ince yani. Kursan kulluğunu bileceksin yani. Ayet bitti. Sahih. Hadis. Bitti. Orada daha ileri geri konuşmaya gerek yok. Allah-u diyor, aldihum fihi muhtelifun onlar kıyametin saati konusunda ileri geri konuşuyorlar herkes bir rakam veriyor günümüzde de rakam verenler oldu bilmem ne takvime ne göre 2000 yılında kıyamet kopacaktı insanları kandırdılar efendim o şöyleydi böyleydi dedikodu şu bu yani bunlar bazı insanların dedikoduları sanki kıyametin saatini biliyorlar nereden biliyorsun atıyorsun Cahil insanlar da bunlara kanarak korkuya kapıldılar. Hala bazı insanlar takrimler veriyor diyor falan. İki bin binmem 150 Kıyamet kapacak. Haydi oradan. E ne bileceksin? felancak kişi efendim bunun işte rüyasında görmüş böyle. Yok. Öyle rüya ile müra ile bu iş olmaz. Bizim elimizde kitap var. Kur'an var. Kur'an diyor ki allah Teala Kur'an'da diyor ki ben diyor Az kalsın onu da diyor kendimden bile saklayacaktım kıyametin saatini. Az kalsın kendimden bile saklayacaktım diyor Peygambere bile bildirmiyor. Peygambere soruyorlar meta saat meta ne zaman kıyamet ne zaman kıyamet? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesailu anha bi'alim min es Ne diyor? kendisine <gülüyor> men mel mesulunha bi a'lem pardon kendisine bu konuda soru sorulan kişi soru soran kişiden daha çok bilgili değildir. Peygamber'e soruyorlar ne zaman saat ne zaman kıyamet kopacak? Diyor sen onu bırak da ماذا أعددت لها? Yani ne hazırladın kıyamete? Onunla onu cevap ver. Kıyametin kopuşu olacak. Sen ne hazırladın kıyametin kıyametin kopuşuna? Ona bak sen. Hepimizin küçük kıyameti var. Küçük kıyamet nedir? Hepimizin ölüşü. İnsan öldün mü küçük kıyamet. Bazılar der ki hanım öldü zaman küçük kıyamet. Yok. Yani hanım öldü zaman da çok kötüdür. Allah olsun. Hepsi uzun ömür versin. Ama küçük kıyamet esasen insanın kendi ömrünün bitmesidir. Ve büyük kıyamette bütün insanlar, bütün Kainat tabii ki bunu yaşayacak. Dünya yok olacak. Kella seya'lemun Hayır hayır onlar bu ileri geri konuştukları konuda gerçeği mutlaka bir gün görecekler. Söylediklerinin doğru olmadığını görecekler. Kur'an'ın söylediğinin doğru olduğunu görecekler. Kıyametin vaki olduğunu mutlaka görecekler, yaşayacak yaşayarak bilecekler. Tumma kalla, sialemun. Burada tekitler var, tekitler. Sonra hayır hayır bilakis. Mutlaka ve mutlaka bilecekler. Bunda şek şüphe yok. Şek şüphe yok. Herkes kıyameti görecek, yaşayacak. Bilecek. Asla tekit üzerine tekit Allah-u Teala inkari bir uslupla kullanıyor. Efendim burada 3-4 tane tevkidi yan yana kullanıyor. Ayeti tekrar ederek tekrar tevkid kullanıyor. Yani kesinlikle kıyameti insanlar biz bizzat görecekler. Elem ne cealil arzami hada. Şimdi burada da Allahu Teala delil gösteriyor. Diyor ki siz kıyametin varlığından kopuşundan bir habersiniz. İleri geri konuşuyorsunuz. Yok vardır yoktur ileri geri konuşuyorsunuz saatiyle ilgili. Siz bütün bunları bırakın. Yaşamış olduğunuz dünyada Allah'ın yarattıklarına bakın. Anlarsınız kıyametin kopacağını. Allah'ın kıyameti koparmaya muktedir olduğunu anlarsınız. Bu eşsiz nizamı, eşsiz sanatı yaratan, var eden, yürüten Allah'ın bir gün kıyameti de koparacağını ve buna muktedir olduğunu anlarsınız. <gülüyor> Biz yeryüzünü sizlere yaşanacak bir yer olarak kılmadık mı? havasıyla, suyuyla, ovasıyla, yaylasıyla, ağacıyla, suyuyla, deniziyle, her şeyiyle, semasıyla, toprağıyla, taşıyla, her şeyiyle size yaşanacak bir yer olarak ayarlamadık mı? Bir bakın. Yeryüzünde her şey mükemmel insanların istifade edebileceği şekilde Var edilmiş, yaratılmış. Bunlara bakarak Allah'ın varlığını, azametini görebilirsiniz. Varlığını, azametini gördüğünüz Allah'tan gelen ayetleri de o takdirde kabul edebilirsiniz. Aks takdirde kendinizi ikna etmeden, etrafınıza bakmadan bunları yapamazsınız. <Sessizlik> Dağları da yeryüzü sabit dursun diye bir çivi olarak yeryüzüne çakmadık mı? Bu dağların görmüş olduğumuz kısmı kadar yere geçen kısmı var. Bir çivi gibidir. Çivi gibi bu dağlar. Çivi. Bu, bu dağlar yeryüzünün sabit kalması için Allah tarafından yaratılmıştır. Bir çivi olarak. Bunlar da bir nimettir. Bu dağların olması bir nimettir. Bakıyorsunuz dağlarda nice nimetler var. Suyuyla, kaynağıyla, kömürüyle, ağacıyla, taşıyla, to toprağıyla nice nimetler var. Ayrıca yeryüzünün sabit olması için bir çivi olarak Allahu Teala yaratmıştır. Çivi, sabitleyici bir çivi. Evet. <gülüyor> وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا Sizi de biz eş eş yaratmadık mı? Erkek dişi, erkek dişi, erkek dişi, hayvanlarda bile, nebatat, bitkilerde bile aynı, erkek dişi, erkek dişi, erkek dişi, enerjide bile aynı, enerji, artısı, et, et, et. artı var, eksi var değil mi, elektrik, artı, eksi, her şeyde bir eş var, eş yaratılmış, her şeyde. Bunları düşünerek Allah'ın varlığını bulun, diyor. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Uyku mucize uyku. Uyuyamayanlar bilir. Uyku var ya, çok büyük bir mucizedir. Uykuyu sizin dinlenmeniz için yaratan, Allah'ı bilin, uykuyu sizin için nimet olarak yaratan ve dinlendiren, sizi uykuda dinlendiren, istirahata çeken, gücünüzü, enerjinizi, Toplamanıza sebep olan uykuyu bir nimet olarak yaratan Allah'ı bilin. Evet. Bunlara bakan insan Allah'ın azametini, yüceliğini, büyüklüğünü anlar. Ve ceallâ nevmekum subâta. Uykunuzu bir dinlenme vesilesi kıldın. Çok büyük nimettir uyku. Uyuyamayan insan deli olur yani. Kafası ağrır. Her gün yorgundur. Ayaş ayaş salak gezer yani. Uyuyamadan insan artık hayat düzeni gitmiştir, ma olmuştur. Onlarda biz görüyoruz. Hastalık işte bu. Uykunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. Ya. Ve cealnallayle libasa Biz geceyi de size bir örtü kıldık, bir elbise kıldık. Gece gece elbisedir. Örtüyor bizi. Örtüyor. Ayıplarımızı örtüyor. Her şeyimizi örtüyor. Gece. Ve gece olmamış olsaydı insanları tarladan tabaktan geri getiremezdiniz. Biraz daha çalışayım, biraz daha çalışayım gündüze. Çalışıyor. Hele olana kadar çalışır bu insan. Ama akşam güneş battı. Ne çalışacaksın? Her şey görünmüyor. Mecbur eve geleceksin, istirahat edeceksin. Güneş batmasa gelmez. Ha şu işi bitireyim. Ya insan aç. Böyle mala tamahı var insanın değil mi? Ama gece olunca mecbur. Gidiyorsun. Ve ceallem nehala maaşâ. Gündüzü de yaşamanız için, yaşamlarınızı, yaşam için ihtiyaç duyduğunuz nimetleri elde edebilmeniz için yaratmıştır gündüzü. Geceyi istirat etmeniz için, gündüzü de yaşamınızı kolaylaştırmanız, yaşamınız için ne gerekiyorsa bunları yapmanız için. Ticarettir, yolculuktur, tarla tabak işleridir vesaire. Çiftçiliktir. Tepenize, üstünüze de yedi kat göğü yarattık. Bu yedi kat gök, onun da çok büyük faydaları var. Çok büyük faydaları var. Kat kat tabakalar, semanın yedi kat bölümü. Bunların da yaşamamız için çok büyük katkıları var. Bunları tabi İsteyen Atmosfer, stosfer Efendim mesela bu tabakaların Hepsinin neye yaradığını Kitaplarda görebilirsiniz Araştırabilirsiniz Konumuz tabi olmadığı için fazla O konuya temas etmeyeceğiz Ve inşallah Devam edeceğiz Gelecek dersimizde Şimdi Nebe suresinin 13. ayeti kelimesinde kerimesinde kalmış olduk. İnşallah haftaya buradan devam edeceğiz. Allah cümlemizi Kur'an ehlinden eylesin. Kur'an'ı anlayan, yaşayan, imanıyla insanlara örnek olan müminlerden olmayı bizler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.